وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْذِرُ الْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz kardeşlerim. Namazlarda okuduğumuz pek çok sebep ve yerde okuduğumuz Kur'an'ımızın ilk suresi olan El Fatiha suresi her gün Allah'ın bize onlarca kere hatırlatmayı murad ettiği büyük gerçekler önümüze koyar Biz namazda okurken de bir hasta iyileşsin diye şifa niyetiyle okurken de bir ölünün arkasından okurken de her ne zaman ve nerede Elhamdülillahi Rabbil 'alamin diye başlayıp Fatiha suresini okuyorsak iyi bilelim ki hayatın ve ölümün cennetin ve cehennemin imanın ve imansızlığın her ne ise hepsinin en büyük hakikatlerini en büyük belgelerini tekrar ediyoruz şimdi bu sözler söylenince insan zanneder ki onlarca sayfa Kur'an okuyoruz da bunlar ortaya çıkıyor hayır kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in en önemli, en ağır suresi ve Kur'an-ı Kerim'deki ruhu en öz şekilde yansıtan sure Fatiha suresidir ve bu çok kısa 7 ayetten oluşmaktadır bir sahife de değil normal şu Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre böyle bir sahife de değil yarım sahife de değil tam aksine bir sahifenin belki üçte biri kadar bile tutmayacak kısa bir yere yerleşiyor Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'i açınca ilk gördüğümüz sure Fatiha suresi Elhamdülillah ki biz neredeyse dilimiz ilk defa adımızı soyadımızı söyleyecek kadar konuşmaya alıştığında Allah analarımızdan babalarımızdan razı olsun bize ilk defa bu mübarek sureyi ezberlettiler İnşaallahu Teala mezara girerken de ilk defa duyduğumuz ve öğrendiğimiz ve okuduğumuz bu sureyi okuyarak Rabbimizin huzuruna yöneliriz Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in en temel ruhunu ve maksadını yani Kur'an'ın insana verilme maksadını en öz bir şekilde bu sure anlatır O nedir? Bir Kulun Allah'ı övme heyecanı ve överken hangi Allah'ın kuluyum ben bu birinci bölümü Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Ya'keneabudu ve iyake nestain derken Allah kimdir? Ben onun önünde neyim? Şuurunu bu surede görüyoruz. İkincisi Allah'ın emirleri ve yasakları var. Biz de o emirlere ve yasaklara itaat etmek için müminiz. Bunu da bu sureden öğreniyoruz. Allah iyi iş yapan kullarına güzel sözler, vaatlerde bulunuyor kötü işler yapan kullarına da tehditler yapıyor bunu da bu sureden öğreniyoruz Dünya ve ahiret mefhumu bu surede var ne kadar ihlaslı bir mümin isen o kadar Allah'ı memnun edeceksin yani katıksız müslüman başka bir efor sağlamadan başka bir iddiaya girmeden Allah benim Rabbim deyip gerçeği kabullenip ibadetin ona o şekilde yapan insan olmak demek ihlas bu bu surede var insanların mümin ve mümin olmayan kafirler akılsızlar diye tasnif edilmesi bu surede var ve besmele Bismillahirrahmanirrahim bu hayatta tutunurken nefes gibi solunum gibi bizim için gerekli büyük bir hakikat en büyük başlangıç tılsım olan ve anahtar durumunda olan Besmele bu surette var Allah'ın Rahman ve Rahim olduğu yani dünyada kafir mümin ayırmadan herkese rahmet eden ama ahirette ise sadece müminlere rahmet edecek olan Allah'ın rahmeti bu surede bize yansıtılıyor, bu surenin tefsirini okuyacak olsa bir mümin geniş bir şekilde bir Allah'a hamd etmenin, şükretmenin ne demek olduğunu Allah'ı sevmenin ne demek olduğunu ibadet yapmakla onur duyması gerektiğini Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini ihlaslı yapılan işleri Allah'ın kabul ettiğini adaletin, rahmetin, sabır ve rızanın Allah'ın denetlemesinin söz konusu olduğunu ilim sahibi olmadıkça insan yani sapıtmış kimselerden olacağını amel etmesi غير المغضوب عليهم türünden olabileceğini ikinci sınıf. Ama bunları yapar, sebat ederse hidayette kalacağını الذين أنعمت عليهم Allah'ın nimetleri içerisinde yüzen kullardan olabileceğini. Bütün bunları her birini bir başlık olarak açsak ciltler dolusu döküman karşımıza çıkacak. Bütün bunlar Fatiha suresinde var peki acı bir soru neden Fatiha suresini biz bu hissiyatla okuyup oh diye bir derin nefes alamıyoruz işte ezeli ve ebedi düşmanımız şeytanın kazancı da bu Fatiha bizim olduğu halde bu kadar büyük gerçekleri Fatiha'a barındırdığı halde ne yazık ki biz okumuş ve yuvarlamış mantığıyla Fatiha'ya bakıyoruz Halbuki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin Böyle okumamız gereken bir sure bu ve bu asla tefsirini bilerek sağlanmaz içine girilerek onu kılcal damarlarımıza kadar indirerek sağlanır bu yani imanla ve teslimiyetle velhamdülillahi rabbil alemin <gülüyor>